İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özbe. Selahattin, sana da bir günaydın. Daha doğrusu hepinize hayırlı cumalar. Nasıl? Hayırlı cumalar dedim. Bu hafta her gün cumaymış çünkü. Öyle mi? Kara cuma, kara cuma. Ha, kara cuma, evet. Evet, bu hafta sonuna denk geliyor ama şimdi ben herkesi karalar bağlamış bile. Sabahtan beri radyo dinliyorum. Sizi dinliyorum daha doğrusu. Alışveriş yapmaya hızlı evet. evet, evet. Fakat şey hiçbir şey satın alamayanlar üzülmesin, onlar için de bir hiçbir şey satın almama günü var. Onu kutlatınlar. Evet. Kara Cuma'ya alternatif olarak Buy Nothing Day. By yani not hiçbir şey. Day. Evet. Tüketiciliği ve tüketim kültürünü protesto amacını taşıyor. Chumbawamba ee, grubunun da harika bir şarkısı var bu konuyla. Evet, ilgili. evet. Her zaman evet. çalıyoruz. Evet şimdi efendim can dinlenmiş e, bu hafta Uykusuz dergisindeki o e, her şey olur köşesinde e, karikatüründe kara cumaya ya da e, hiçbir şey satın almama gününe e, dair bir şey yok ona pek değinmemiş ama öyle bir aç kapa butonları çizmiş ki e, içinde yok yok e, bütün haftanın bir özeti olmuş e, sanki. Her zaman yaptığı gibi bir karikatür köşesinin, kendi köşesinin içine pek çok konuyu birden sığdırmış Cem Dinlenmiş. Fakat tema tek. On-off yani aç-kapa. Bu aç-kapa düğmelerinin her biri kırmızı ve hepsi de birbirinin aynı. Hemen anlatmaya çalışayım. En üst sol köşede bir başkanlık sistemi makinası görüyoruz. E, tıs tıs tıs diye böyle çalışıyor. E, butonu onda yani açık. E, bu kırmızı düğmenin altında ise ver e, yetki, gör yetki, gör etki yazısını okuyabiliyoruz. E, makinenin başında bekleyen operatör başkana soruyor e, makinenin başkanına. Başkanım kapatıyor muyuz yoksa? Başkanın yanıtı e, sadece yüzde elli artı bir sistemi sıkıntı. Yani başkan şimdilik kapamaya gerek görmüyor ama sistemi değiştirecek de bir çare arıyor, bir çare düşünüyor. Yüzde elli artı bir sistemini. Ee, hemen onun yanı, yanındaki ikinci buton çok işlevli. Tam beş farklı birime komuta ediyor. Okul, kafe, restoran, AVM ve hafta sonu birimleri bunlar. Bu düğme şimdilik on konumunda yani açık bazı ülkelerde kapalı duruma geçmiş bile ama bizde açık. Düğmenin başındaki operatör e, maskesini de yere atmış. E, ellerini kaldırarak artık kapanma beklemiyoruz diye e, müjdeliyor mu acaba? Nasıl son dediği fikirdim. Şey e, artık kapanma beklemiyoruz diyor. Evet. E, durumu müjdeliyor mu yoksa yani yüz ifadesinden pek öyle müjdeliyor gibi değil. Tabii, tabii ki müjde. Yani hmm. düşünsenize AVM'e gidemediğinizi, o eski kötü ya, ee. bir... Evet ya, korkunç bir şey. <gülüyor> Düşünmek <o>. ben. <gülüyor> Peki, bir sıraya geçelim. Ee, solda üç boyutlu, e, çok güzel bir Türk Lirası simgesi görüyoruz. Böyle üç D Onun da butonu açık. Yani çalışıyor e, Türk Lirası. Fakat bu butonun başındaki genç biraz e, kaygılı. E, sanırım bir a, arıza var. Elini butonun off tarafına doğru uzatıyor böyle. Bir kapatıp açsak düzeyleri mi acaba diye soruyor. Reset. <gülüyor> evet. Şimdi bu Türk Lirası butonunun sağında iki ayrı bir partinin de binalarını görüyoruz. HDP ile CHP. Her ikisi de birbirlerinden bağımsız farklı butonlara, ayrı butonlara bağlılar. Şimdilik ikisi de on konumunda. Fakat CHP'nin butonunun başında bekleyen kişinin niyeti... O kadar halisane değil sanki. Eliyle kapama kısmına biraz baskı yapmakta. Zaten ağzından da bir şöyle bir şey çıkıyor. Bir tuşa basmaya bakar diyor. Ee, Hınzır ve kurnaz bir gülümseme de var yüzünde. Evet, evet, evet. evet. O i̇şte karikatürün başarısı orada zaten. Ee, bu sıradaki, yani ikinci sıradaki son buton kömürlü bir santrale bağlı. O da açık. E, santral'in bacasından yoğun bir duman çıkıyor. E, bacaya umutsuz bir şekilde sarılmış olan ve muhtemelen Santral'in e, çalışanlarından biri olan kişi, e, aşağıdaki e, Santral'e doğru yürüyen bir diğer kişiye sesleniyor. Hemen kapatmayalım diyor. O kişi anlayışlı. E, aşamada kapatın bari diyerek tolerans gösteriyor. E, bunların kimler olduğunu artık e, bize bırakıyor Cem'le dinlenmiş abi biz anlamalıyız anlıyoruz da zaten fakat santralin patronu o kesin o hemen anlaşılıyor takım elbiseli şişman kişi pravattı olay mahalinden kayıtsız bir ifadeyle uzaklaşırken raconda kesiyor aşamalı olarak azaltabiliriz belki diyor belki evet yani bu gerçekten karbon piyasalarında da ciddi sorun olduğu da yolunda yani Türkiye'nin imzaladığı bu son taahhütler e, iklim anlaşması ile ilgili olarak işte Ken, Europe, Türkiye tarafından hazırlanan COP çıktıları ve Türkiye'nin konumuyla ilgili listede mesela kömüre bakıyoruz kömürden temiz küresel enerjiye küresel temiz enerjiye küresel geçiş deklarasyonunda Türkiye tarafı olmamış. Mesela. Ee, çok ilginç bir karikatür... ...hatırladım şimdi. Ahmet... E, ...Öztürk Levent'in... ...bir uçak... E, ...kabini çizmişti. Kok kokpiti daha doğrusu. Onun içinde de... E, ...kömürle çalışan bir sistem vardı. Evet. <gülüyor> Acaba o, o nedenle olabilir mi? Yani ciddi almış olun, olunabilir mi bu? Uçaklar kömürle çalışacak bundan sonra. Tıpkı eski lo politikler gibi falan. Bilmem. Evet. Bir de yani petrol ve gazın ötesi ittifakı da ve yani ittifak üyesi ülkeler petrol ve fosil gazdan aşamalı çıkış için çalışacaklarmış ama ona da Türkiye. Evet. Tarihte mesela. Peki e, dilerseniz e, bu Cem Dinlenmiş'in e, çok kapsamlı yoğun karikatürün en alt sırasına e, geçelim. Orada da dört tane farklı e, açma kapama butonu yer alıyor. E, en soldaki Hürriyet Gazetesi'nin logosunun e, bulunduğu bir binaya bağlı ve açık e, konumda. E, binaya uzaktan bakan bir kişi e, son güncellemeden sonra Ertuğrul Özkök'ü de desteklemiyor diyor. Hürriyet gazetesinin hemen yanında AYM Anayasa Mahkemesi binası var Onun da butonu açık konumda Fakat off kısmının üzerine de bir kişi oturmuş Sanki kapalı konuma Geçirmeye kapatmaya çalışıyor gibi Kadının teki ise Söyleniyor Bir sene önce de bugünden vardı diyor. Bu iki kişi Bahçeli ile Sayın Akşener olabilirler mi? Acaba Gerçekten. Muhtemelen öyle değil mi? Evet öyle gibi görünüyor. <gülüyor> e, bu karikatürde e, kapalı konumda görünen sadece iki buton görüyorum ben. Birincisi bir adama bağlı. E, ben bu kişiyi e, Berat Albayrak'a benzettim ama yanılıyor olabilirim. Her neyse kapalı konumda olan bu kişinin e, ağzından çıkan konuşma balonunda ben kapanmadım, stand geçtim yazısı okunuyor. E, <gülüyor> Onun önünde duran beyaz gömlekli, yakası bağırma kadar açık e, kişi de bana Sedat Peker'i e, çağrıştırdı. E, onun e, açma-kapama butonunun konumu anlaşılmıyor. Çünkü e, o buton karikatür karesinin dışında kalmış. E, benim ekran kartım bozuk diyor. E, Sedat Peker herhalde. Ve ikinci kapalı buton ve son e, bölümü karikatürün. Bu kapsamlı karikatürün e, o da bir kombi cihazına bağlı. Onun kapalı olmasının nedeni ise üzerinde e, çaresizlik içinde oturmakta olan üzgün bir vatandaş. E, o vatandaş da orta sınıftan olsa gerek diye düşünüyorum. Evet kombi Öyle, nedir? Kombi, e, kombi kombi kombi evet doğalgazla çalışıyor. Evet tamam. Fiyatları çok arttığı için çalışmıyor artık. Ha, yani buton ofta. Evet peki. <gülüyor> peki Salih Kütükçü'nün Kütükçü eserine geçelim karikatörüne. E, bu kez bir marketin rafları arasında alışveriş arabasıyla gezinmekte olan güzel bir hanımefendi var. Modern giyimli bir kadın bu. Ceketinin altına dar bir bluzin çekmiş. Yüksek ölçeli, ölçeli papuçları, kısa ve kabarık saçları. Esmeli böyle bir kuaför elinden çıkma. Ben onun sosyal sınıf olarak orta ya da üzeri bir tabakaya mensup olduğunu tahmin ediyorum. Kadın büyük marketin o tıka basa dolu rafları arasında duruyor ve korkuyla, dehşetle böyle alışveriş arabasına bakıp, Tiz bir, çiğlik, tiz bir çığlık atıyor. Hi diyor enflasyon canavarı. <gülüyor> Şimdi karikatürcüler çok sevdikleri bu e, canavar metaforunu sık sık kullanırlar. E, 90'lı yıllarda 2000'lerin başında falan çok kullanılıyordu. E, o e, canavar geri geldi e, enflasyonu temsil eden bu canavar. Ee, i̇şte bu inspirasyon canavarı karikatürcü Salih Kütükçü'nün karikatüründe birkaç kalem darbesiyle bir alışveriş sepetine vermiş Sepetin arka kısmında canavarın kocaman korkunç sivri dişlerini görüyoruz. Gözleri ise üstte sepetin kolunun her iki e, yanında böyle e, kadıncağıza o korku içindeki kadıncağıza bakıyor. Bence kadın bir an önce sepeti bırakıp oradan kaçmalı. Ve evet. Buy Nothing haftasını kutlamaya başlamadı. Yani hiçbir şey almasın. <gülüyor> ee, Ercan Akyol ise e, retro bir karikatür çizmiş. bugün intej diyebilirim ben buna. Ercan'ın karikatüründe e, bir başına ayakta dikilmiş. Elinde tuttuğu e, gazeteyi böyle kocaman açmış. E, okuyor e, bir vatandaşımız. Onu arkadan görüyoruz. E, asa bu karikatüre retro demem. Bu vatandaşın gazete okumasından değil sadece. Gerçi e, yolda olsun toplu, top, toplu taşıma araçlarında, vapurda, otobüste falan artık öyle gazete okuyan insanlara pek e, rastlayamıyoruz. Ama bu vatandaşın çok belirgin iki özelliği daha var. E, kılık kıyafetiyle e, bu adamcağızın e, sosyal statüsünü çok rahatlıkla anlıyoruz. Bu adam e, gerçek bir çiftçi köylü. E, Turan Selçuk'un karikatüründe e, Türk diplemesi genellikle bu şekilde yer alırdı. E, Adam cazın kapasında biraz eskimiş bir köylü kasketi. ayağında da aynı renkte e, kahverengi sanıyorum, yeşildi evet. ise e, potur tarzında böyle potur diyeceğimiz bir pantolon var. E, pantolon da eskimiş, bayağı eskimiş hatta. Adama arkadan gördüğümüz için o iyice aşınmış olan kaba bölümüne e, yama yapılmış olduğunu görüyoruz. Adamın e, kıyafeti tamamen uyumlu zaten. E, okuduğu gazetedeki haber de yamalarıyla uyumlu. Şöyle ki e, gazetenin manşetinde kocaman harflerle faiz aşağı çekildi yazısı var manşette. E, adamın kabasındaki affedersiniz yani arkasındaki diyeyim artık yamalar ise bir yüzde sembolü simgesi şeklinde. Yani e, bir kısa çizginin iki yanında yer alan iki küçük yuvarlak. Yani e, adamcağız e, o da yamaları aşağı çekmiş mi diyelim. E, gülünecek bir karikatür değil mi? Evet. E, buradan yine bir başka gülünecek e, karikatür. Cüneyt Arıka'nın e, karikatüründe. Bu, bu burada yer alan tiplemelerin ise Sosyal sınıfını belirlememiz maalesef mümkün değil. Çünkü biri hariç hepsi çıplak böyle anadan doğma hepsi. Çıplak olmayan tek kişi bir gazeteci. Karikatür yok oldu birden ölümler. Evet. Mikrofon. Bu gazeteci evet mikrofonunu uzatmış. Mağarada ve doğada anadan doğma bir şekilde yaşayan bu insanlarla röportaj yapıyor. ...en öndeki şahsına da Harun. O kişi çok kızgın... ...açmış ağzını yummuş gözünü... ...parmağını gazeteciye doğru sallıyor böyle... ...ve haykırıyor. Ben bunlara... ...oy verdim. Ellerim kırılaydı da... ...vermeyeydim. Eve ekmek götüremiyorum. Çocukların yüzüne bakamıyorum. İşte bu esnada mağaradan... ...emekleyerek çıkan... ...bir diğer çıplak adam... ...öfkeli arkadaşını sakince... ...teskin etmeye çalışıyor. Ya önce giyinseydik de Harun abi diyor... E, karikatüre de son noktayı koyuyor. Yukarıda da halk uyanıyor mu sorusu var. E, Cüneyt Arıkan bu şekilde hicvetmiş e, vatandaşın durumunu, halkın durumunu belki de. Efendim e, teselli olacak mı bilmiyorum ama e, bu durumda olanlar yalnız Türkler değilmiş. Şimdi çok ilginç Fransa'da Aizas bölgesinde, aizas bölgesinde yayınlanan L'Opinion gazetesinde Mösyukak adlı e, karikatüristin e, hafta içinde çizdiği, yayınladığı oldukça ilginç bir e, karikatür vardı. Karikatürde Azaz bölgesinde muhtemelen Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı bir küçük mahalledeki ekmekçi vitrinini görüyoruz. E, vitrinde çeşit çeşit e, boy boy ekmekler sergilenmiş. Fransız e, bagetleri e, bir yanda e, sepetin içinde onun yanı başında hemen kurasanlar var onların yanında da bildiğimiz francalalar hepsi de çok iş, e, gayet iştah kabartıcı zaten e, dükkanın önünde de küçük bir kız ile annesi vitrinde sergilenen ekmeklere e, muhtemelen e, yutkunarak bakıyorlar e, biz onları arkadan görüyoruz yine e, ve bu giyimlerinden de bu anne ile kızın Muhafazakar Müslüman olduklarını e, kolaylıkla anlayabiliyoruz. E, büyük ihtimalle de bu ailenin erkekleri e, o Alsas bölgesinde demir ya da kömür madenlerinde falan işçi olarak çalışıyordur diye tahmin et, yürütüyorum. E, çok görülen bir manzara oralarda. Küçük kızın elbisesinde de e, biraz önce Ercan'ın karikatüründe olduğu gibi bazı yamalar var. Yani sosyal statü bu kez de belirgin, işçi sınıfı. E, karikatürün başlığı ise buğday fiyatı patladı. Dükkan adı ise boulangerie yani pastane fırın. Fransa'da fırın e, o şekilde geçiyor. Fakat onun o kelimenin üstünü e, çizmiş e, dükkan sahibi. Üzerine bir bant, bir e, afiş yapıştırmış, kuyumcu diye yazmış. Yani pek öyle aman aman bir espri değil. Fakat biraz araştırınca meselenin özü anlaşılıyor. Meğer 2021 yazındaki hava koşulları e, buğday hasatı için son derece kötü olmuş. Sonuçta, sonuç olarak da buğday fiyatı yüzde 45 oranında oranında artıvermiş. Neden böyle Ve, olmuş acaba? E, hava koşulları. Hava hmm. koşulları Evet evet. evet. Olur Hava bu konuları. şey. Yani e olur. Havaya güven olmaz. Havaya güven, yani e, iklim kriziyle ilgisi yoktur. Yok, yok. Hiç yok. Yani onu kastediyorsanız yoktur. Evet, bence de yok. <gülüyor> Mesyokak durumu teşvik Mesyokak, evet. <gülüyor> Mesyokak'a göre e, bu durumdan en fazla, en e, çok etkilenecek, en büyük kesimin de aynı zamanda en çok ekmek tüketen, kesim olan Yabancı işçilerin yani bu şekilde karikatüründe vurgulanmış, vurgulamış oldu. Şimdi yeter artık fakirlerden bu kadar bahsettiğimiz e, diyorsanız de biraz zenginlere bakalım. E, Küba asıldı e, karikatürcü Ares, Aristides, Hernandez. Geçen hafta uluslararası medyalarda yalanan bir araştırmanın e, sonucu üzerine e, bence çok ilginç bir karikatür çizdi. Karikatür aslında bir e, grafik çizelge mantığıyla çizildi. E, hani bir grafikte yukarı doğru çıkan renkli çubuklar vardır ya tabloda. İşte böyle bir e, tablo, böyle bir grafik çizelge canlandırın gözünüzde. Bu tabloda iki veri yer alıyor. Soldaki çubuğun yerinde e, ABD'nin o ünlü hürriyet meşalesi ve onu göğe doğru tutan kolu görünüyor. Meşale yanıyor tabii. Sağdaki çubuğun yerinde ise sağından alevler çıkartan bir ejderin kafasını görüyoruz. Tabii Çin ejderhası bu. Çinliler bu efsanevi yaratığı çok severler, bayılırlar. Çünkü ejderhalar güçlü, gücü, daha doğrusu gücü, kuvveti ve başarıyı temsil ederler. Peki Paris'in tablosundaki durum nedir? Şöyle oluyor. Ejderhadan çıkan Alev, hürriyet Meşalesi'nden çıkan alevi iki tık geçmiş. Yani Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni sollamış. E, yapılan araştırmada dünya gelirinin yüzde altmışından fazlasına sahip on ülkenin bilanço rakamları incelenmiş ve araştırmaya göre yine dünya çapındaki net servet 2000 yılında 156 trilyon dolarken. Bu rakam 2020 yılında 514 trilyon dolara yükselmiş. Üç kat ee, artmış yani. Evet, üç katı artmış 20 yılda. Çin ise, işte burası, burası önemli, Çin bu artışın yaklaşık üçte birinde pay sahibi olmuş. Böylece Çin e, ABD'ye geçerek dünyanın en zengin ülkesi haline gelmiş. Ares'in karikatürü de bu durumu e, çok güzel bir şekilde e, simgeliyor. Yani izin verirseniz küçük bir bilgi notu ekleyeyim. Araştırmada ayrıca dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD ve Çin'de servetin üçte ikisinden fazlasının en zengin yüzde onun elinde olduğu ve bu zenginlerin paylarını artırmayı sürdürdükleri de belirtilmiş ki bu da bir doğa kanunu olsa gerek. Tabii canım eşitsizlik Değil mi? kanun. Pekala, e, madem Çin'deyiz, hadi biraz daha kalalım. E, fakat bu kez bir İskoçyalıyı, hatta Glasgow'du e, bir karikatürcünün e, işini e, konuşalım. E, Stephen Camley, o bir e, Çinli tenis oyuncusunu çizmiş. Yani spor haberlerine geçmiş olduk şimdi. Peng e, Shuai. Evet, evet. Peng Shuai. E, giyinmiş beyaz tenis kıyafetlerini geçirmiş, almış eline raketini e, nereye gitmiş? O ünlü Tiananmen meydanında e, ve bir tankın önüne dikili vermiş. Çok tanıdık değil mi? Evet. Tam 32 yıl önce e, beyaz gömleği ve elindeki iki alışveriş poşetiyle tankların yolunu kesen adı halen bilinmiyor tank adam. Ya da meşhur Asim'in diyorlardı ona. Her neyse. E, karikatür bu. Bundan ibaret. Fakat aslında çok şey anlatıyor. Tank adamın e, ne olduğu akibeti meşhur halen. E, başına nelerin geldiği e, hiçbir zaman bilinemedi. Şimdi Stephen Cuddy'in e, karikatüründe de e, o tankın önünde böyle servis karşılama pozisyonunda beklemekte olan tenisçi. E, yani Peng Shui'in. Ee, akibeti de soru işareti. şu Shuai gerçekte e, tankların önüne dikilmedi. Çin'in eski e, başkan yardımcısı e, Zhang Gaoli'ymiş adı. Onun hakkında yaptığı bir paylaşımdan sonra sosyal hesapları kapatılmış ve kendisi de kayıplara karışmış. E, Shuai eski başkan yardımcısının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklamıştı. Ve Peng Shuai'nin ortadan kaybolması e, tenis dünyasının olduğu kadar dünya basını da tabii haliyle harekete geçirdi. E, bunun üzerine de Çin e, e, Çin'deki o devlet e, medyası e, bir videoyu paylaştı hemen. Peng Shuai turnuvada oynuyor, e, maç yapıyor. E, bu Global Times'ın editörü daha önce de böyle Peng'in koçlarıyla ve arkadaşları restoranda yemek yerken falan e, görüntülerini paylaşmış. E, fakat Kadınlar Tenis Birliği e, paylaşılan videoların pengin durumuna ilişkin endişeleri gidermediğini de belirtmiş. E, pengin güvende olduğunu kanıtlamak için bunların yetersiz, yetersiz olduğunu söylemiş e, ve daha büyük kanıt bekliyorlar pengin akıbetini öğrenmek için. Evet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de konuşmuş Peng Shui. Fakat e, tatmin edici bulunmamış. Bu yeterli bulunmamış bu açıklamalar. Biraz hükümet zoru final olduğu söyleniyor galiba. Durum aşık yani. Evet. Görelim diyorlar. Görelim. Görelim diyorlar. Peki, biz de görelim. Kara Cuma'ya dönüyoruz. Ee, hazır mıyız? Yani kar haftanın karikatürünü alalım mı? Haftanın karikatürü... Peki, ben öne önerimi söylüyorum... Cem Dinlenmiş'in çok global, yalnız Türkiye'de değil her yeri de ilgilendirebilecek durum aslında. Türkiye'yi çizmiş ama of ve on düğmeleriyle şu açık bu kapalı diye oldukça kapsayıcı bir karikatür. Ben oyumu bundan yana kullanıyorum. Hep açık kalsın düğmeler değil mi? Açık radyo gibi. Evet açık kalsın. Peki keşke bana sorsaydınız daha önce. Hangisini seçeceksin? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. <gülüyor> Özde ek katılıyım ama ben şeyi de beğendim çok. Bu Tiananmen, hmm, e, Tiananmen. Meydanındaki meydanın gün, güncellenmiş halini, evet. tankın karşısında tenisçinin durması da çok çarpıcı bir kırkadır. Evet gerçekten öyle yani çok kullanılan bir metafor bu evet. metafor diyorum ama enteresan yani gerçekten yola çıkmış yani bir karikatür fakat çok yapılan sık sık yapılan bir şey fakat tenisçinin durması ve böyle servis bekler pozisyonda hakikaten evet. enteresan yani. Değil mi? Tank mermisine bir şey vuracakmış gibi. <gülüyor> şey evet. gibi yani. evet evet evet. Peki, tamam bitiriyoruz. Çok teşekkürler güzel. Ben teşekkürler. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.